''Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın. Onlar, ''Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik?'' dediler.'' Lut, ''İşte kızlarım, eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz.'' dedi. Melekler Lut'a,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 ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleri bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, Yücelt ve secde edenlerden ol, sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.